Efendim soruyor lakin. Eski bir Yunan yani atı sözü söyledi, sağlam bir bedin, sağlam bir ruh içinde. Yani ikisi böyle yani, bir mi olur yoksa başka şey için? Ücud sakat olabilir, fakat ruh sağlam olur. Bazen vücut sağlam olur, ruh sakat olur. Bu söz teşvik için o. Yani sipara için içindir o. Eğer öyle olsaydı, fillerin insanlara da olması lazım değildi. Filin daha akıl fazla olması lazım gelir diye. Fil kuvvetli çünkü yahut aslan yahut kaplan. Sağlam vücutta sağlam akıl bulduğunu dersek bu yanlış bir kazı gelir. Tabi insanlara Allahü Teala vücudunun idaresini kendisine tebliğ etmiş. Şunu yap bunu yapma diye emirler vermiş. Bu emirlerin altında hikmet var tabi. Ama bir vücudun hasta olmasından dolayı kafası hasta olmaz. Neden? Ey peygamber peygamberdi hasta oldu. Peygamber ne gelmedi ki. Haslı peygamber öyle, hasta oldu. Ve peygamber de hasta olabilirler. Ama hiçbir zaman birbirliklerden zarar gelmez. Eğer vücudun rahatsızlığı, akla ve ruha zarar verseydi eğer o peygamberlikleri gider derler, nüvvetlere giderdi.